Merhaba, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Koordinatörü Zeki Karataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün sabaha karşı imzalanan nükleer anlaşma ile ilgili olarak 181 kişinin onay verdiği bu yasayı Sinop halkı onaylamayacak dedi. Sinop'ta nükleer santralin yapılması planlanan İnceburun mevki hem Hamsilos Tabiat Parkı'na yakın olması hem de büyük bir ormanlık alanı kapsıyor olması nedeniyle önemli. Sinop'taki santral sürecinin 1981 yılında başladığını anlatan Karataş, insanların tepkisi azaldıktan sonra 1996'da projeyi tekrar önümüze getirip ihale etmeye çalıştılar, başarısız oldular. 2006'da yaptıkları ihalede de aynı şekilde başarısızdı, binayı yapsalar bile karşı duracağız dedi. Bir günde yayınlanan habere göre Çernobil faciasının yıl dönümü olan 25 Nisan'da Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda Türkiye'den pek çok örgütün ve kişinin katılacağı bir miting yapmaya hazırlanan Sinop Nükleer Karşıtı Platform. Tavrımızı mitingde tekrar göstereceğiz. Ne Sinop ne Mersin ne de İğneada'da bir santral kurulmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Nükleer santralin yapılması planlanan alanın... 60 kilometre kare olarak belirlenip sonra 10,5 kilometre kareye indirildiğini hatırlatan Karataş, bu kadar büyük bir alana kurulması planlanan santral için çok fazla büyük. Japonya'da 6 reaktörü birden alan alan 2,5 kilometre kare kıyaslamasını yaptı. Geçen yıl İnceburun mevkiinde yaşanan ağaç kesimlerini Orman Bölge Müdürlüğü rutin olarak açıklamıştı. Fakat durum Karataş'a göre bölgeyi ağaçlardan temizleyerek çevresel etki değerlendirme yani çed raporu için şimdiden hazırlık yapmak yani ağaçsızlandırmak anlamına geliyor. Eğer rutin uygulama olsa tıraşlama yapmazlardı diyor kendisi. Bir başka nükleer karşıtı mücadelesi ise Mersin'de sürüyor. Mersin'e bağlı Mezit ilçesinin belediye başkanı Neşe Tarhan, Çevre ve Şehircik Bakanlığı'nın Akkuyu nükleer santrayı için hazırlanan çevresel etki değerlendirmesine yani ÇED raporuna olumlu rapor vermesine karşı dava açtı. Mersin Son Ses gazetesinin haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tarhan, Türkiye'nin ilk nükleer santrini Mersin'de kurmayı isteyen Akkuyu nükleer AŞ'ının ÇED raporu yöre halkının itirazlarına rağmen Çevre ve Şehircik Bakanlığı tarafından kabul edildi ve ÇED'e olumlu rapor verildi. Tarhan, ÇED raporunun iptali istemiyle idari dava açtığını belirterek dava gerekçesi olarak Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin çevresel ve sosyal risklerini gösterdiğini kaydetti. Tarhan, Akkuyu nükleer santrali ÇED olumlu raporuna karşı tarafından idare mahkemesine dava açılmıştır. Devam eden dava dosyasına Akkuyu nükleer AŞ tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanında davaya müdahale Talepli dilekçe verilmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin çevresel ve sosyal riskleri herkesin malumudur. Akkuyu nükleer AŞ'nin davaya müdahale talebi hususunda takdir mahkemenin olmakla birlikte böyle bir talebin tarafından kabulü mümkün değildir. Bu konuda yasal başvurumu yapmış bulunuyorum ifadelerini kullandı kendisi. Ve küresel ölçekte rüzgar enerjisi gücünün 372 gigawatt seviyesine ulaştığı açıklandı. Navigant Research tarafından hazırlanan World Wind Energy Market Update 2015 başlıklı çalışmaya göre küresel rüzgar gücündeki yıllık büyüme bir önceki yıla göre %42 oranında artış gösterdi. Kuruluşun tespitlerine göre 2014 yılında toplamda 51.2 gigawatt gücünde yeni rüzgar türbini devreye girerken toplam rüzgar enerjisi gücü ise 372 gigawata ulaştı. Rüzgar enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı ise 2014 yılında yüzde 3.4 seviyesine ulaşmıştı. Çin 2014'te rüzgar enerjisi gücünü 23.3 gigawatt arttırarak bu alandaki liderliğini pekiştirdi. Almanya ise 5.1 gigawattlık kurulu güç artışıyla ikinci sırada yer aldı. Aynı sıralamada Amerika Birleşik Devletleri 4.9 gigawattlık güç artışıyla üçüncü durumda. Bir önceki yıla göre 3 kattan fazla arttıran Brezilya ise 2.8 gigawatt ile 4. sırada. Türkiye ise 2014 yılında gerçekleştirdiği 804 megawattlık kurulum gücüyle 10. sırada yer aldı. Bilim insanları Akdeniz'de büyük miktarda plastik atık biriktiğini söylüyor. Bir araştırmada deniz yüzeyinde yüzen 1000 ton civarında plastik tespit edildi. Bunların başlıcaları plastik şişe, torba, ambalaj parçaları. İspanyol araştırmacılar Akdeniz'in biyolojik zenginliğini ve ekonomik önemi nedeniyle plastik kirliliğin özellikle tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Balık, kuşlar, kaplumbağalar ve balinaların midelerinde plastik bulunmuş durumda. İspanya'daki Kadiz Üniversitesi'nden doktor Andres Kozar, Akdeniz büyük bir plastik atık birikim bölgesi diyor. Helen Briggs'in BBC Türkçe'de yayınlanan haberine göre Kuzey Avrupa kıyılarında yetişen istiridye ve midyelerde de çok küçük parç plastik parçaları bulunmuş durumda. PLOS ONE dergisine yayınlanan çalışmayı değerlendiren Londra Üniversitesi'nden Dr. David Morit, mikroplastikler olarak bilinen çok küçük plastik parçaların özellikle endişe verici olduğunu söyledi. Çalışmada Akdeniz'deki plastik öğelerin %80'den fazlasının bu kategoride olduğu belirtiliyor. Akdeniz küresel okyanus alanının %1'inden azını temsil ediyor. Ancak ekonomik ve ekolojik açıdan çok daha fazla önemli. Akdeniz tüm deniz ürünlerinin %4'ü ile... %18'ini barındırıyor ve aynı zamanda kıyısındaki ülkeler için turizm ve balıkçılık geliri sağlıyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.